Oh yeah. Çıkkastı Kainat Bugün 29 Aralık Çarşamba Yıl 2010 Ay 12 Gün 363 Kasım 52 1432 Hicri Muharrem 23 1426 Rumi Aralık 16 Günün tarihi 23 yıl önce bugün 29 Aralık 1987'de Hat ve cilt sanatçısı Üstad Profesör Emin Barın İstanbul'da vefat etti 8 Mart 1913'te Bolu'da dünyaya gelen Barın Anıtkabir yazılarını yazdı, Fatih Divanı adlı kitap cildiyle uluslararası Brüksel sergisinde birincilik kazandı. Yemek listesi gün 363. Sebze çorbası, etli nohut, pilav, turşu, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi Herkese Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete haftanın 3. Açık Gazetesinin açılışını yapmış olduk. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet The Beatles'ın Penny Lane adlı ünlü şarkısıyla açılışımızı yaptık. 1966 yılında bugün 29 Aralık'ta. Abbey Road stüdyolarında The Beatles grubu ilk kayıtlarına bu şarkının girişmiş durumda. Onun kutlaması olarak bu yeni Remastered diye adlandırılan The Beatles'ın yeni albümlerinden <gülüyor> düzeltilmiş yerde daha doğrusu en ince kayıtlara kadar geçilmiş durumundan çaldığımız bir parçayla. Daha önceden de belki çok rahat duyulamayan flüt gibi şeyleri daha rahat duyulabileceği ilginç bir, iyi bir, başarılı bir teknik çalışma yani. Evet, bakalım haberlerimiz nedir? Yeni açıklanan kayıtlar dünyada şiddetin belli bölgelerde arttığını da ortaya net bir şekilde koyuyor. Mesela Afganistan'da bu sene pek de öyle savaş karşıtlığıyla temayüz etmiş olduğu söylemeyecek Wall Street Journal gazetesinde çıkmış mesela. Bayağı Birleşmiş Milletlerin listesinde 16 Afgan bölgesinde kuzeyde ve doğuda Mart'la Ekim arasında çok ciddi bir kötü kötüleşen güvenlik durumu ortaya çıkmış. Halbuki McChrystal'ın istifasından sonra istifa etmek zorunda kalmasından sonra komutan David Petraeus geldikten sonra yeni stratejisiyle duruma el koymuş ve çok düzelteceğiz demişti. Öyle olmadı anladığım kadarıyla. Yani Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde NATO kuvvetleri ve militanlar arasında çatışmalar devam ediyor. Sadece iki bölgede Riskin az olduğu konusunda daha iyi bir reyting almış öyle bir şey. Çok ağır bir şeyle karşı karşıyayız. Ve Afganistan'dan gelen rakamların hepsi de ölen yabancı asker sayısının 700'ü bulduğu ve Amerikan Associated Press Ajansı'nın rakamlarına göre bir koalisyon askeri daha ölmüş, yabancı asker kaybı da 700'e yükselmiş durumda. Yabancı dediğimiz işte bizimkiler onlar, bizim Hı -hı. çocuklar yani. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ay i̇şgal, işgal kuvvetleri esas, aslında işgal kuvvet. yani yabancı mabancı, hani çok önemli mi bilmiyorum nereden geldikleri bu açıdan baktığımızda. Adına da neden dinine evet. de hiçbir yani Özgürlük yok. kuvvetleri, bağımsızlık harikaları, güzel insanlar falan gibi isimler oluyor genelde zaten. Yalnız yani Barack Obama'nın Nobel Barış Ödülünü almasından hemen sonra Obama Savaşı kuvvetlendi. Ve sonuç olarak bu yıl on binlerce takviye asker, 30 bin asker daha gönderildi. Koalisyon güçleri denen işgal kuvvetleri 2001'de başlayan bu savaştan bu yana en büyük can kaybını da vermiş durumda. Sivillerin de yüzde oranında arttığını sivil ölümlerinin de hatırlıyoruz sakat kalanlar, aileleri dağılanlar dahil feci bir durum var ve 2009'da ölen asker sayısı sadece 504'teki en kötü 504'te kalmıştı 2009'da bu sene 700'ü şimdiden bulmuş olduğu haberi var yaşasın yeni cesur yeni dünya diyoruz buna. Bu arada Pakistan'daki füze saldırılarında 17 kişinin öldüğü haberini de hemen bunun arkasına ekleyebiliriz. Benim en sevdiğim şeylerden biri, görsel en üzüldüğüm şeylerden biri daha doğrusu görsel bir yayın olamamanın sıkıntısı. Mesela böyle güzel bir fotoğrafı insansız hava aracının lacivert apaçık duru bir gökyüzünde evet. koskocaman bir mehtabın içinden uçuşan bir harika kuş gibi uçan planör gibi uçan nefis güzellikte bir insansız hava aracı fotoğrafı Associated Press böyle fotoğraflar kullanıyor Boys of America'da ve bütün Türk gazeteleri de bütün dünya gazeteleri de bunları basıyor. Hı hı. Böyle muhteşem lamba gibi aslında bir mehtap. Evet harika yani. Ama öl ölüm saçıyor sadece ve sivillerin haber bir... kısmı güzel olması değil daha çok aslında ölüm saçıyor olması çünkü ya yani bunu söyleyen ben değilim Voice of America e, fotoğrafı basan çünkü manşette yazmış 17 kişi öldü diyor Pakistan'daki füze saldırısı. Bu yani. biraz şey benzemiyor mu? Ne bileyim e, işte bir yangın çıktı ve e, 40 kişi öldü. Ölenler arasında da iki tane güzel manken kız var. Onların böyle podyumda hoş fotoğraflarını basıp e, 30 kişi kaç söylediğim hatırlamıyorum sayıyı da. 30 kişi öldü. ...diye manşet atsa biri herhalde... ...fena olur. Ama savaş haberleri için... ...bu geçerli değil. Böyle estetik... ...tatlı mı tatlı, güzel fotoğraflar evet. oluyor? Böyle adeta yılın... ...fotoğrafına da aday olabilir. Olabilir. Yani yani. Fotoğraf olarak Hak hakikaten... hakikaten olabilir. ...olabilir. Ama hani... ...bu fotoğrafı bu haberle kullandığımızda... ...bağlamından ayrı ve başka türlü... ...bir şey olarak kullanmış oluyoruz. İşin köşüsü bu bilinçsiz değil. Bilerek... ...yapılan bir şey. Propaganda. Evet yani... İnsanlık tarihindeki en büyük psikolojik deney gerçekleştiriyor. Bu reklam ve propaganda işini hakikaten e, bu kapitalin çok iyi başarmış vaziyette. Yani çok uyanık olmak lazım ve yetmiyor da uyanık olmak. Yani etkileniyorsun şu sabah sabah şu fotoğrafı gördüğün zaman. Asalım birkaç tane yukarı büyük boş şeyden dijital olarak koridora. Aslında tam tam etap zamanı. Evet, e, bu arada Irak Başbakanı Maliki de Amerikan askerlerine ihtiyacımız yok demiş artık. Henüz gene Wall Street Journal'dan, Wall Street Journal'dan bugün başladık ve onunla devam edelim. Amerikan askerlerinin çekilmesinin planlandığı gibi gerçekleşeceği ve planların uzatılmayacağı ya da değişmeyeceğini kaydetmiş. Çok sevindirici bir şey. Yani eski başkan Bush döneminde varılan bir anlaşma bu. Gelecek yıl sonunda tüm Amerikan askerleri Irak'tan ayrılacak. O Bush'un savaşıydı. Afganistan'daki uh -huh. Obama'nın savaşı. Evet. Obama yönetiminin üst düzey bir yetkilisi de bu takvime uyulacağını açıklamış. Amerikan asker sayısı, muharip asker sayısı hiç yok. 50 bine indirilmiş. 50 bin kişilik bir ordu var orada ve onların muharip olmadığı söyleniyor işte lojistik destek filan birlikleri deniyor birçok kentten de çekildiği belirtiliyor böyle hoş bir Aynı benzer bir fotoğraf da oradan koyalım mı Bağdat'ın göklerinde Simbad, gemici Simbad'la beraber hoş olabilir yani bu da Afganistan hükümeti de zaten ölümcül bir, ölümlere yol açan bir Amerikan saldırısında kınamış Militanları öldürdük diyor ama Afgan hükümeti iki güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü ve hiç provokasyonsuz öldürüldüğünü yani sarmışlar bir yeri başkent Kabil'de oluyor. Afgan başkanlık sözcüsü Vahid Ömer de çok eleştirmiş. Bu sorumsuzca davranıyor NATO kuvvetleri demiş. İstaf kuvvetleri filan. Ya yani Irak'tan da Amerikan askerlerinin korumasına ihtiyaç yok ama 19 kişi dün ölmüş ve 45 kişi de yaralanmıştı. İki bir çift intihar bombacısı Ramadide onu da unutmayalım. Bu arada e, Nijerya'da ha, şimdi e, haberlerin önem sırasına göre gidecek olursak e, şeyde durum gerginliğini tamamen korumakta. Fildişi Sahili'nde Başkan Laurent Gbagbo gitmem diyor ve kalacağım diyor. Bu Batı Af Batı Afrika ülkeleri de artık çekilmezsen kuvvet kullanırız diyorlar. Birleşmiş Milletler'de gasp, yetki gaspından bahsediyorlar. Çok hoş bir şey haber vermiştik ya dün. Eski Başkan Clinton'ın da özel danışmanı olan Beyaz Saray'ı ya da Beyaz Ev danışmanı bir adamdan bahsetmiştik. Lenny Davis. Şimdi... ...bu Gabgo'nun... ...danışmanıymış... ...diye vermiştik o haberi. CNN International'da... ...ilginç bir mülakata yer veriliyor... ...kendisiyle. Eğer insan hakları... Gabgo'nun ...yönetimindeki... fildişi sahilinde insan hakları çiğnemeleri... ...olursa... ...bırakır mısınız... Hı -hı. Danışmanlığını diye soruyorlar. Şöyle sormuş, hala Gorani var, tanınmış sunucularından biri bir hanım. Birleşmiş Milletler'in bulguları var orada. Keyfi tutuklamalar oluyor, işkence, yani o düzinelerce işkence vakasını kötü muamele kaybedilen, zorla kaybedilen insanlardan bahsediliyor. Sadece bir hafta içinde bu. Bu sizce bir kanıt değil mi artık? Kanıt bulunursa çekileceğim demiştiniz. Bu kanıt değil mi diyor. Yani bu rapora inanıyor musunuz diye soruyor Lani Davis. E. Lani Davis hı hı. ne diyor biliyor musun? Siz bir Birleşmiş Milletler raporu okuduğunuz zaman bunu kanıt sayıyor musunuz diyor Lani Davis. Hı hı. Sunucu da Hala Gorani de diyor ki hayır ben size soruyorum diyor. Sizin için bir kanıt oluşturuyor mu Birleşmiş Milletler'in bu işkence raporu oluşturmuyor mu diyor. Kim kime neyi soruyor diyor Lenny Davis Şunu soruyorum diyor Gorani. Potansiyel olarak böyle bir durum olduğundan insan haklarına aykırı bir durum olduğuna inanmak için başka ne kanıt istiyorsunuz diyor. Anlamadım diyor Lenny Davis ya bu hakikaten artık dünya tamamen demistifiye olmuş. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Lendi diyor kim yapıyor burada mülakatı diyor. Siz mi ben mi diyor televizyon soruyor. Ben okudum bu raporu diyor. Gör, göremedim diyor onun altında yatan suçlamaların altında yatan bir ne kanıtı. Kimin yazdığını görmek isterim diyor. Ve harika bir örnek vermiş. Abi, bunu seveceksin. İsrail hakkında da bir sürü rapor çıkarıyor Birleşmiş hı hı. Milletler diyor. Onlara da inanacak mıyız diyor. Bilmem inanacak mıyız? Ben inanmıyorum diyor yani Davis. E, haklıdır o zaman. Yani kim yazıyor bu raporu diyor. Ve çok ciddiye almak isterim ama o rapor doğruysa. Tabii o zaman korkunç şeyleri, işkence... ...şeysiz... Faili meçhul cinayetlere kurban hı hı. getirenlere filan insan haklarını şey yapamam diyor. Göz amam diyor ama şimdilik buradaymış. Kendisinin ayrıca ufak bir araştırma da yaptık. Kendisinin daha önceki danışmanlık verdiği kimler var biliyor musun? Gene Afrika'dan yine Ekvator Ginesi diktatörü Theodor Obiang'ın da danışmanıymış kendisi. Aynı zamanda da 2009'daki Honduras darbesi vardı ya. Hı hı. Orada da darbecilerin danışmanlığını yapmış. Hoş bir insan yani. Lani Davis. Ne yapalım? Hayatımız böyle geçecek herhalde. Bunlardan var. Bir değil, iki de değil. İşin kötüsü üç de değil. Ama kanıt olarak İsrail yani Birleşmiş Milletler raporlarına inanacak halimiz mi var? Bakın İsrail raporlarına inanıyor musunuz diyorlar. Harika doğrusu. Ama bu böyle bir şey değil mi zaten? Hani bağıntıyı koparabilmen için e, yarı real değil tamamen sürreli olman gerekiyor. Evet, Ancak tamam bu yani, şekilde ya adam bu kadar saçmalayamayacağına göre haklı olmalı. Diyecek birilerinin çıkabilmesinin tek yolu bu. Evet yani ayın adamı yılın adamı seçemeyiz tabi ama ayın adamı seçilebilir yani. E, haftanın se se diyelim. Haftanın hadi. evet fazla da şey Allah payelendirmeye pa gerekiyor. <gülüyor> Doğru. Nijerya'da da Müslüman ve Hristiyan liderler siyasileri kışkırtıcılıkla suçlamış. Nijerya'da da çok kanlı şeyler Yüzlerce oluyor. Yüzlerce insan birbirini Hı -hı. kesiyor oraya buraya kapatıp yakıyor falan filan. İslamcı grup var. Aşırılık yanlısı deniyor. Boku haram diye. Bir... Haberlerde İslamcı olup da aşırılık yanlısı olmayan bir grup var mı? Yok. Niye Hristiyanlar daha nadiren aşırılık yanlısı oluyorlar? Dini inançlarıyla mı ilgili? Hayır. Batı'nın İslamofobiyası ile ha. ilgili. Propaganda mekanizmasıyla ilgili de. olduğunu sanıyorum ben de. Rica <gülüyor> ederim. E, fakat Nijerya ile ilgili asıl haber bu değil tabi. Dick Cheney serbest kaç, kaçak aldı serbest? Nasıl? 250 milyon dolara. Yoksa tutuklanacaktı. Niye? Bir müşvet dağıtmaktan Aa. dolayı Halliburton adına. Nijerya'da yaklaşık Dick Cheney şirket yöneticisi miydi? Ben Amerika Birleşik Devletleri yöneticisi sanıyordum onu. İkisi birden başkan yardımcılığına geçtiği zaman Halliburton'u bırakmıştı Anladım, ama yılda bir 1 milyon duruş. dolar falan da almaya devam ediyor. diye. E, o çok önemli bir şey değil zaten. Meblağ değil. Evet. Ve KBR var. Kellogg's Brown Root Inc. O, o şirketin bir şeyi Halliburton'un. O Nijerya'da baya herkese para dağıtmışlar. Rüşvet ve hükümeti sonunda eski rüşvet davalarından vazgeçilsin diye başka rüşvetler dağıtmışlar sonuç olarak 250 milyona kapatılmış yani çeyrek milyon değeri var kellesinin Dick fena değil değil mi yalnız e, Nijerya'da hukukçular avukatlar ve gazeteler itiraz etmişler bu biraz e, olmaz diye asıl e, Bush'un yönetiminin de Asıl adamı da Dick Cheney'di. O zaman da tabii kurtarılabilir diye bakabiliriz değil mi? Şiddet olaylarına biraz daha bakalım. Oradan da geçelim. Meksika'nın sınır kasabasında polis kalmamış. Son polisi de kaçırmışlar. Guadalupe <gülüyor> kasabası. Hı hı. Savcılık yani bu Amerikan filmlerinde, Kobo filmlerindeki kasabalar gibi. Şerifi vuran şerif oluyor. Evet aynen Peki öyle. Peki orada polisi alan polis oluyor mu? Ya yani Oraya varmadıysa çünkü tam işleyen mekanizma değil. E, yok yok oluyor. Aşağı yukarı böyle. Şimdi kasabadaki son polis memuru bir hanımmış. Erika Gandara. Başka kimse yapmıyor. Zaten, zaten evet, yeni ama... seçilmişti genç evet, bir kadın. Evet o. 19-20-25 öyle bir civarda o civarda bir kadındı. İşte o kaçırılmış şimdi. Evi geçen hafta yakılmış, kadın poliste kaçırılmış, kasabanın tek polisiydi zaten. Böylece bölgedeki uyuşturucu savaşı yüzünden bütün polislerin istifa etti ya da öldürüldü. 9 bin nüfuslu kasabada polis memuru kalmadı. Bir buradan bir ilanında bulunmamızı uygun bulur musun? Gandara kasabasına, pardon, kasabanın adı Guadeloupe. Guadeloupe bakiresinin de resimleri asılıdır herhalde heykelcikleri Tabii duvarlarda. E, buradan bir duyuru yapmamıza lüzum yok değil mi? Hiç kimse gitmez şimdi. Parası da fazla değildir. Maalesef. Devlet Başkanı Felipe Calderon'un uyuşturucu kartelleriyle mücadele başlattı. Ya Bu mücadele başladı mı terörle, uyuşturucuyla, kanserle korkup kaçacaksınız. Mücadele alanının dışında yer almaya çalışmakta fayda var. Yani 30 bin kişi 2006'dan bu yana ya Türkiye'de işte Kürt meselesinden dolayı düşük yoğunluklu savaş diye tabir edilen şeyde hiç olmazsa 40 bin kişi ama 30 bin yılda burada 2006'dan beri 5 be yıl bile olmamış 30 bin kişiden fazla insan yaşamını yitirmiş. Böyle bir durum var. Bir başka durumda iki yıl geçti dökme kurşun operasyonunun üzerinden ve Gazze'nin tamamen bir hapishane olma durumu devam ediyor. Zaten bütün çocuk çocuk çocuk siviller fosforlarla ve başka bombalarla roketlerle katledildiler. 1.400 Filistinli ve toplam 13 İsrailli ölmüştü. Yani bir e 100 oran var burada. Yani bunu bir çatışma olarak da tarif etmek zor. Bir katliam diyebiliriz ama trajedi oldu kesin diyor. Bunu yazan da iki yıl sonra operasyon dökme kurşun operasyonunun iki yıl ardından Gazze tamamen hapishane halinde diye yazan da geçenlerde bahsettiğimiz hani var diye tekerlekli sandalyede eme şeyli bir çocuk serebral evet. partisi olan Jody McIntyre. Orada Gazze'ye gitmiş yıl, Noel dönemini orada geçirmeye karar vermiş. İlginç bir enerjisi var. İkinci defa gittim şeyden o dökme kurşun operasyonundan birkaç ay önce gitmiştim diyor. İkincisinde de şimdi gittim. Valla anlatılır gibi değil durum demiş. Tamamen hapishanede yaşıyorlar. Fakat İsrail devleti, Filistinlileri bir 63 yıl daha hapsedebilir ama hiçbir zaman ruhlarını e, yenemeyecek ve zihinlerine hakim olamayacak demiş Steve Biko. Güney Afrikalı özgürlük savaşçısı Steve Biko'ya bir gönderme yapıyor. En kuvvetli silah Eze'nin en kuvvetli silahı ezilenin zihnidir dediği gibi yani... İsrail devleti bunu yapar ama başarıya ulaşamayacaktır diyor. Dün de verdiğimiz şeyi de hatırlatalım. İsrail'den de çok kuvvetli bir ses yükselmişti. İsrailli barış aktivisti Jonathan Pollack 3 aylık sen söylemiştin bunu. Şimdi bizim de elimize geçti. Bir bisikletli gösteriye katıldığı için İsrail'in Gazze 3 yıl önceki ablukasına karşı bisiklete bindiği için 3 aylık bir hapis cezasına çarptırılmış. Duvara karşı anarşistler adlı grubun kurucusu kendisi ve aslında tutunma sebebi zaten yaptığı eylemle değil varlığıyla ilgili. Şiddet olmadığı sürece artık de, direnişinde bir parçası olacağız diye geçiyorlar bu grup olarak ve hı hı pek başım öne eğilmeden giriyorum hapishaneye iyiyim merak etmeyin demiş baya ilk eylemine ne zaman katılmış biliyor musun Polak ne zaman bir aylıkken aileden geliyor A aileden evet. <gülüyor> tamamen ailesi de İsrail'in bütün baskı politikalarına karşı yürüyüşleriyle bilinen biri ona da bir günaydın daha dedikten sonra buradaki şey olaylarına da bakalım. Hünker Kasrı'nın açılışında yaşanan Arbede'de İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ne demiş? Kültür merkezi olarak Hünker Kasrı'nın açılışı sırasında yaşanan Arbede ile ilgili polis müdahalesi normaldir demiş. Evet evet normal buldu. Ama sen de söylemiştin az çok kullanılmıştı. O, evet, evet, o söylemiştim hakikaten o. bak. Yani yeteri kadar dövmediler. Bir durdu falan tadı çıkmadı tam sonra içeride aldılar diye. Ben tam anlayamamıştım zaten şeyi. Bu bahçedeki öğrencilerin yediği dayakla ilgili de polis raporları açıklandı. Orada da mesela biber gazını öğrencileri sakinleştirmek için sıkmışlar. Rapora göre falan böyle devam ediyor. Yani polis raporları gerçek hayatla çok ilgili değil ya da işte e, Disney çizgi filmleri kadar ilgili. Yine görüntülü olmadığımızda hayıflandığım bir başka fotoğraf. Az yerken işçiler bir fotoğraf radikal gazetesinde çıkan. Bu mu normal diyor. Bu valiye göre bu görüntü e, var, normal. normal. Ya ben açıkçası işte daha çok yaşlı değilim kabul hani otuzlarımdayım ama gördüğüm kadarıyla evet normal. Hep böyleydi. Ben küçüktüm böyle dövüyorlardı. Büyütüm hala böyle dövüyorlar gibi geliyor bana. E ya bir evrim falan olmuyor mu yani? Onu bilemeyeceğim. <gülüyor> Yılbaşı Ama için yoğun tedbir alınacakmış. Yoğun tedbirde 500 sivil polis Taksim Meydanı'nda pandiklenmeme timi olarak geziniyor olacakmış. Yani gerçekten evet evet. Yeni yıla geçiş... Fena değil. Geçiş aşamasında. Fakat bari ilginç bir haberle bu yarım saati kapatmaya çalışalım. Türkiye'de Ulucanlar İşkence Müzesi olması da herhalde ilginç ve sevindirici diyebileceğimiz bir haber. Bugün Zaman Gazetesi onu manşetine almış. Yani... Darbe dönemlinin ünlü cezaevi Ulucanlar, hakikaten de Ulucanlar dendiği zaman pek de az olmayan sayıdaki bir insanın oluşturduğu bir grupta çağrışımları pek hoş değildir. Çığlık sesleri de duyulacakmış müzede, mahkum heykelleri de konmuş İlginç aslında bu Bülent Ecevit'ten Osman Bölükbaşı'na, Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl'dan, Deniz Gezmiş'ten Muhsin Yazıcıoğlu'na pek çok ismi diyorlu geçmiş. Ulucağınlar cezaevi'nden yani bir mikrokozmik yaklaşım hakikaten. Yani mesela Maliye Nazırı Cavit Bey asılan hı hı. 1926'da burada fotoğrafta merdivenlerde var. Gazeteci Tarık Halulu solda şapkası, föt şapkası, kravatıyla çok şık. Eskiden biz granta derdik. Gran tuvaletten geliyor herhalde granta bir durum. Gayet şık, paltolu filan. 1959'da çektirmiş fotoğrafı. Bavuluyla Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet. Gene afili bir pozuyla 1938. Baya ilginç yani İskilipli Atif Hoca'nın idamdan önce okuduğu Kur'an da müzede yer alıyormuş. Ayağına pranga bağlanmış bir genç mahkum fotoğrafında görüyoruz. Baya ilginç. Ne diyeyim bilmiyorum yani. Herhalde olumlu karşılamamız gereken bir haber. Geri kalan haberlere daha sonra bakarız herhalde. Açık gaste. <gülüyor> You know they suddenly rise They started slow long ago hit to toe helping they be in. Yes, yes. Heroes and Villains dinledik The Beach Boys'dan. Kahramanlar ve Alçaklar. Deniz Carl Wilson'ın ölümüydü dün. 28 Aralık 1983 yılında bir kazada hayata veda etmişti. Amerikan rock and roll dünyasının en önemli gruplarından biri olan The Beach Boys'un kurucu elemanlarından ve davulcuların davulcusu, kurucu elemanlarından biri ve ölümüne kadar da grupta yer aldı. Bu şarkıda da olduğu gibi ve özellikle de grubun 1970'lere doğru gidilirken ve 70'ler içinde de önemi de artan bir müzisyeni oldu. Solist olarak da birçok şarkıda yer aldığını da görüyoruz kendisini. Evet ona da bir günaydın dedik ve devam ediyoruz. Şimdi açık gazetede konumuz balyoz davası. İkinci duruşması dün yapılmış, balyoz CD'leri ve plan seminerini birbirinden ayırarak yargılasın mahkeme demiş Çetin Doğan. Seminerde suç varsa tek suçlu benim, arkadaşlarım değil demiş, salondakilerde de alkışlanmış. Yani bu iki açıdan ilginç geldi bana. Birincisi ortada bir suç varsa suçu sorumluluğu bana ait çünkü seminerin komutanı benim. ...diye olması e, anlamlı... ...çünkü ortada bir suç olma ihtimali var... ...bunun üzerinden savcının hazırladığı bir iddianame... E, ...sürmekte olan bir mahkeme... ...ki orada konuşuyor zaten... ...ortada bir suç iddiası var... ...ama bundan öte suçun örgütlü bir suç olduğuna dair... ...bir iddia var... ...yani evet, tek e, suç efendim değil. komutan benim... ...o de söküyor mesela... ...çünkü öyle bakarsak ben de bir çete kurduğumda... ...kardeşim çete benim... ...ben verdim kararları dediğimde... ...aa arkadaşları salıverin falan demiyorlar... ...durum bu mu hiçbir fikrim yok ama... ...mantık olarak çok doğru bir şey söylemiyor. Çünkü zaten örgütlü bir suçtan yargılanıyor. Yani tek başına zaten yapamaz ki bunları. Evet bence de yani seminerde suç varsa tek suçlu benim... Seminerde suç benim... varsa ana suçlu kendisi olacak o kesin. Ama ana suçlu olmakla tek suçlu olmak arasında bir fark var. Evet yani benzetmek gibi olmasın ama Nürnberg mahkemelerinde de temel prensip olarak kabul edilen yani nazilerin liderlerinin yargılandı Nürnberg mahkemelerinde de özellikle başsavcı yargıç eee aslında hem başka yerlerde de yargıçlık yapmış olan Jackson şey çıkan karar emire bağlı olarak yaptığım şeylerden sorumlu değilim tezinin kabul edilemeyeceğini de Hukuk ilkesi hı hı. olarak koymuşlardı ortada. Hatta evet. yanılmıyorsam Tokyo mahkemelerinde de aynı şey oldu. Yani sonuç olarak ben emir komuta zincirine bağlıydım, yaptım diye Çetin Bey söylemişti. Pardon, Çetin komutan söylemişti. Geçerli ben... değil veya Çetin komutanım ben söylemiştim demesi de aynı derece geçerli, geçerli değil. değil. Ee, emekli kuvvet komutanları Özden Örnek ve İbrahim Fırtınan'ın avukatları da müvekkillerinin yüce davan, dava, divanda yargılanması gerektiğini söylemişler. Yani komutanları bu mahkeme yargılayamazlar diye bir başka Hı -hı. şey söylemişler. Ayrıca sanıklardan Dursun Çiçek de davaya askeri mahkemenin bakmasını istemiş. Yani bol bol farklı yetki ve sorumluluk taleplerinin ileri sürüldüğü bir şey. Zaten mahkemede reddi hakim. Talebi tekrar getirilmiş. Reddi, hakim talebinin reddedilmesi kararına yaptıkları itiraz sonuçlanana kadar davaya a, ara verilmesini istemişler. Mahkeme 6 Ocağı ertelenmiş yeni yılda görülecek. Baro yönetiminin, baro yönetimi de gözlemci sıfatıyla darbe sanıklarına destek verdiği söyleniyor. Buna ne buyrulur? Destek mi vermiş? Evet. Yani şöyle Baro Başkanı Ümit Koca Sakal ve Yönetim Kurulu üyeleri tam kadro halinde ikinci duruşmaya izlemişler. Bu destek değil tabii. Yani izlerler izler, elbette hı hı. izlerler. Hukuk adamları. Tabii normal görevi. Fakat bir hı hı. sonraki cümlede bir daha bakalım durma istersen haberin geri kalanında e, Koca Sakal demiş ki müdafi olarak görev yapan meslektaşlarıyla dayan meslektaşlarımızla da dayanışma içinde olmak için geldik demiş. Burada da bir şey yok. Hı hı. Peki basın mensupları şey sormuşlar. Neden sanık avukatlarının yanında oturdunuz sorusuna sanık avukatlarının yanında. Mı? Hı. Ha. <gülüyor> o biraz destek vermenin ötesinde oluyor galiba. E, eleştirilebilir tabii diye cevap vermiş. Bir şey diyemeyiz demiş. Meydan e, okunmuş yani. Yok çok umrumda konuşun demiş gibi geldi bana. Hı? Çok evet. umrumda konuşun demiş gibi geldi evet. bana. Evet ya meydan okuma işte güzel. Vallahi diyecek bir şey yok yeni seçildi. Ee, baroda seçimlerle e, geldi Koca Sakal ve ekibi. Evet doğrusu. Bütün ekibiyle birlikte de gitmiş. Sanık avukatlarının yanında da oturmuş. Yani işte, dünyanın en büyük barosu muydu? İkinci barosu muydu? Neydi İstanbul barosu? Üye sayısı olarak Hem baktığımızda. E, yani diyecek hakikaten bir şey yok. Hepsinin e, aynı e, perspektifte olduğunu ya da e, sanık avukatlarıyla birlikte oturmak istediğini zannetmiyorum temsil ettikleri kişilerin. Ama velakin seçim dediğinde böyle bir şey galiba. Hepsi politikler okumuşlar mıdır gençliklerinde diyorsun? Bilmiyorum. Ama e, okumadılarsa da e, Ümit Kocasakal baro okulları açıyor pazar günleri. <gülüyor> Birlikte <gülüyor> polisler okuyacaklar. Felselerin, Felsefenin temel, temel ilkelerini ilkelerin okuyacaklar. Eyvallah. Niye böyle bir şeyler konuşuyor bunlar garip garip diyecek olursanız Sayın Koca Sakal bir röportajında e, solculuğa adımlarını anlatıyordu da Demir ile başlayıp polislerle devam etmiş. Biz de hatayı bulmuştuk. Tamam niye böyle oldu bu adam diye polislerden diye karar verdiydik. E, bu da bir hatadır büyük ihtimalle. <gülüyor> Hiç karar vermeyecektik. Evet. Şimdi balyoz davasının bir numaralı sanığı Çetin Doğan'ı, kızı Pınar Doğan ve damadı Dani Rodrik yalnız bırakmamış. Emekli Orgeneral Doğan diğer sanıklarla da tokalaşmış. Gayet şey bir durum var ortada. Kendine özgüvenin de taştığı fotoğraflar. Bugün görüntülü olmamanın üçüncü defa bu görüntüden yani dünyanın en büyük... İktisatçılarından biri Dani Rodrik'te de destek veriyor. Bir de kitap yazdılar hatta. Şimdi diyor ki e, Ahmet Altan da tabii Dani fotoğraf... Rodrik e, burada şey yani tek şapkasını söylediğin zaman garip oluyor bu adam niye böyle bir kitap yazıyor diye. Ayrıca e, Çetin Doğan'ın da damadı. Evet. Yani aslında daha çok bağıntılı olduğu şey iktisat profesörlüğü değil. Evet, de Harvard'dalar aslında. Hangelde de. Ha anladın nerede. Şimdi e, Türkiye tarihinin en önemli davalarından biri sürüyor diyor Ahmet Altan. İlk kez bir darbe geniş bir sanık kitlesiyle birlikte yargılanıyor. Dava sürerken balyoz darbesine ait belgelerin emekli orgeneral Çetin Doğan'la arkadaşlarını suçlamak için 2010 yılında uydurulmuş sahte belgeler olduğuna dair iddialar da sık sık dile getiriliyor diyor. Yani bu bir 2009'da ve 2010'da uydurulmuş şeyler. Bu iddiaları özellikle Çetin Doğan'ın kızıyla damadı, işte Dani Rodrik öne sürüyor. Bu konuda bir kitap da yazdılar. Onları bazen televizyonda da izliyorum. Yaptıklarını sempatiyle karşıladığımı söylemeliyim. Babalarını kurtarmak istemek, istemelerinden daha doğal bir şey olamaz. Eğer buysa motifleri bu sebeple hareket ediyorlarsa bence sempatiyle karşılamak... Olabilir. Bence sempatik değil <gülüyor> o zaman. Ama özellikle de diyor Doğan'ın kızını izlerken aklımdan bir roman kurgusu da geçmiyor değil demiş. O genç kadının babasının suçsuzluğuna samimiyetle inandığını varsayarsak ve aslında kızın babası suçlu olduğunu biliyorsa hı hı. demin tartıştığımız bir nokta bu işte bunu bilmesine rağmen de kızının böyle konuşmasına izin veriyorsa yarın darbenin gerçekten var olduğu kanıtlanırsa ilişkileri nasıl olur acaba diye sormuş. Suçlu baba kendisinin suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışan kızını izlerken neler hisseder? Evlat bunca savunduğu babasının aslında suçlu olduğunu anladığında ne düşünür? O, suçun kanıtlanmasından sonra ilk karşılaşmalarında ne konuşurlar? Ondan sonraki ilişkileri nasıl olur diye sorular sormuş. Bir roman ya da piyes olabilecek kadar trajik tırnak içinde bir yapıya sahip bu ilişki diyor. Ayrıca açıklanmaya muhtaç bazı gariplikler saptadıkları da gerçek. Dün Alper görmüş de yazmıştı. O darbe planı yapıldığında var olmayan bazı kuruluşların isimleri o planlarda yer almış. Bunu belgelerin sahteliğinin kanıtı olarak ortaya koyuyorlar diyor. Gerçeğin anlaşılması için o belgelerin yazıldığı bilgisayarların bulunması gerek. Ama o bilgisayarlar her nasılsa ortadan kaybolmuş gerçekten de. Tamamı yokmuş. Hı hı. Hepsini attık ve imha ettik demişler sorulduğu zaman. Genellikle belgelerin sahteliği iddiasında bulunanların konuşmalarına yer veriliyor televizyonlarda. Bir de bizim gördüğümüz belgeler var diye devam etmiş yalnız Altan. Binlerce sayfa. Çetin Doğan'ın yaptığı korkunç konuşmanın ses kaydı var. Diğer generallerin ses kayıtları var. Çetin Doğan'ın balyoz darbe planının kamuflajı olarak kullanılan... Tatbikatta tırnak içinde. Genelkurmay'ın emirlerine uymadığına dair belge var. O sırada Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'nın Mustafa Balba'ya birinci ordu darbeye hazır demesi var. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök'ün Çetin Doğan'a darbeye mi hazırlanıyorsun diye sorduğunun bizzat Doğan tarafından açıklanması var. Hı hı. Öyle sormuş. Ve daha beteri cami bombalayacak ekiplerin görev kağıtları var. O emir kağıtlarında 2003 yılında 1. orduda görevli subayların, ast subayların, çavuşların sadece isimleri değil sicil numaraları da yer alıyor. Eğer o belgeleri biri daha sonradan 2010 yılında hazırladıysa bu hazırlayanın 2003'te 1. orduda bulunan neredeyse bütün personelin isimlerini ve sicil numaralarını bilebilecek biri olması gerekir. Hukukta bir kural vardır diyor. Bir adamı cinayetle suçlarsanız onun suçlu olduğunu kanıtlamak size düşer. Bir adamı bir cesedin başında elinde tabanca ile bulursanız suçsuz olduğunu kanıtlamak o adama düşer. Şimdi 1. Ordu'da yapılan balyoz planının binlerce sayfalık belgeleri, el yazıları, görev kağıtları, çizilmiş krokileri, keşif raporları, konuşmaların ses kayıtları ortada duruyorsa... Bunun darbe planı olmadığını kanıtlamak birinci ordunun o zamanki yöneticilerinin görevi. Yöneticisinin demiyor tabi. Yöneticilerinin diyor. O hükümete yön verme konuşmalarının ezeceğiz laflarının ne anlama geldiğini anlatmak da o konuşmaların sahiplerinin işi. Benim için hayati soru şu diye bitirmiş. Camileri bombalayacak timlerin görev kağıtlarını kim yazdı? Kimin emriyle yazdı? 2003 yılında 1. Ordu'daki bütün görevlileri, isimleri ve sicil numaralarıyla bilecek kim vardı? Bu kağıtların yazılmasını emreden General Çetin Doğan değilse kim? Or General Doğan'ın suçsuzluğuna gerçekten inananlar varsa, onlar gazetelerle polemik yapmak yerine gerçek suçlu olduğuna inandıklarını ordu içinde aramalılar. Doğan'ın yakınlarını sempatiyle izlesem de, Aklıma sürekli bir roman kurgusu gelmesinin nedeni konuşmalarını hep ordu dışındakilerle polemiğe ayırmaları. Dönüp orduya hiç bakmamaları demiş. Evet ortada çok sayıda da tartışılacak konuşulacak konu olduğuna şüphe yok herhalde. Bu arada demokratik açılım kapsamında da ilginç bir şey var. Kürtçe yer isimlerinin iadesini başlatan devlet Batman'da ters adım attı diye bir haber var bugünkü tarafta. Çok ilginç bir haber yani. Bir gece ansızın e, tabelalar değişmiş. Yani bu zaten konuştuğumuz bir şey işte. E, yerlerin eski isimlerin eski isim deniyor aslında Kürtçe ya da Ermenice ya da başka dillerdeki e, isimlerinin verilmesi geri. Çünkü birdenbire bir gece değişmişti tartışılırken bir gece hakikaten iki tane köyün ismi değişmiş ancak Hasankeyf yakınlarında üstelik. Hasankeyf'te zaten çeşitli parmakların olduğunu Sayın Başbakanımız bakanları çeşitli vesilelerle açıklamışlardı. Bu o parmakları kesmek üzere herhalde köy isimlerini değiştirmişler gece gece Türkçe isimlerle. Böylece iki tane daha Nur Topu gibi Türkçe isimli köyümüz olmuş. Yalnız köylüler bir gıcıklanmış işe açıkçası. ya. Aman Tanrım, Cumhuriyetimiz bizi de seviyor falan gibi hissetmemişler. Neden? Hocam? Gurur da duymamışlar. Büyük ihtimal bölücüler, ben diyeyim sana. Ondan yani, herhalde. Arkalarında biri olmalı. Tabii tabii. Arkalarında parmak var ve onların da içinde bu parmak bile bir çeşit şeytani hal var. Nedense e, devletimizin bu yaptığını sorguluyorlar. Halbuki Zalbira, mutlu olmalılar. Kesme köprü bir diye. Türkçeleştirilen adına daha alışamamışlardı ki diyor Zagora köyüne. Köyün otuzhanesinin sakinleri bir sabah kalktıklarında Urganlı tabelasını görmüşler. Güzel. Zeriye köyünün adı da Kılıç olmuş. Hatta haberin başlığı da Kılıçlı Urganlı Kürt açılımı diye de <gülüyor> iyi bir başlık olmuş bana sorarsan. Komşu Zeriye köyünde de olmuş Kesme köprü ikiymiş resmi ismi Aniden kılıç yapılmış Köyün halkı da kızmış Devlet bizi ille de asıp kesmek mi istiyor Demiş Recep okuyucunun Batman'dan haberim ya aklına böyle şeyler geliyor Bu da art niyetini göstermez mi Hiç böyle bir şey yokken Urgandan ortada kılıçtan değil mi Hiç akl... Zaten hani böyle bir şey mi görmüş duymuş Ayrıca Zagora ne demek Belki o da asmalı kesmeli bir şey Tabi Zagordan geliyor olabilir yani gerçekten... zerdeden mi geliyordur sence? Atması serbest gördüğünüz üzere. isteyen istediği gibi atabilir. Ama evet. garip olduğunu kabul etmek gerekiyor galiba. Hani e, devletim ne yapsa güzel yapıyor ama... E, işte maalesef ve maalesef herkesin kazanılamayan kalpleri var. Evet, galiba yine... tam istiyor olduklarıyla da ilgili... Yani kafanıza göre gelip siz niye bizim yerlerimizin isimlerini değiştirdiniz diye sorgularlarken oradaki köylüler e, gelip iki tane daha köyün ismini bir de böyle urganlı, kılıçlı falan değiştirdiğiniz zaman e, garip oluyor tabii. Ya açılımda bir problem olabilir diyorsunuz. sen. Açılım hiç olmadı <gülüyor> diyorum ısrarla ben ama tabii evet açılımda bir problem sayılabilir bu hiç olmama halde zaten. Ya yani Bir olmalıydı çünkü en nihayetinde. Yani bilmiyorum ki nasıl... Şimdi mesela açılımda yeni adım atılıyormuş. Müthiş adım tarihi yine. Ee, Cumhurbaşkanı Gül TRT Şeş'e çıkacakmış. Ve vatandaşları Kürtçe selamlayacakmış. Hala anlayamadılar jest değil ihtiyaç olan talepler var. Ve çok net talepler. Ve bu talepler üzerinden tartışılacak politik bir hat var. Yani aa Cumhurbaşkanı da TRT Şeş'te Kürtçe merhaba dedi falan filan... Kürtleri pek ilgilendirmiyor benim anladığım kadarıyla. Ya da aynı Kürtlerle konuşmuyoruz. Böyle bir sıkıntı da olabilir. Belki Bilmiyorum. de onlar Kürt değil. Senin Kürt zannettik. Büyük değil. ihtimalle öyle. <gülüyor> evet yani bir bu çocuk kalmış durum hakikaten tuhaf değil mi ya? Yani <gülüyor> Artık çocuk kalmış toplumdan başka bir şey geçmedi mi mevzu? Çünkü toplum aslında... At Biraz, biraz da daha... ama şunlar var ne istediğine dair kendini ifade edebilen bunları talep haline getirebilen çeşitli etnik gruplardan tut siyasi gruplara böyle bir şeyler oluşmaya başladı. Devlet ise hala aynı e, çocuksu tavrıyla aynen devam ediyor. Ya bak TRT Şeş'ten el sallıyorum hikayesiyle cevap veriyor bütün olan bitene mesela. Yaşasın diye çocuklarla ellerini Ya ben biraz e, hani bir beden Biz... olarak göreceksek... Halkla e, devleti nasıl görecekse, hadi öyle görelim. Et ve tırnak gibi görelim. Tamam et ve tırnak gibi görelim. Yani et uzuyor tırnak aynı boy bir garip görünüyor parmak evet. hali hissetmeye başlıyorum ama tabi bu benim hissim de olabilir. Bak lisede polis şiddeti diye bir haber var radikalden. Yani sendikacılar, öğrenciler her zaman dayak yiyorlardı da liseye de polis sokup adam dövmek Zanlara, e, yeni bir durum evet. oldu. Hakikaten. Sarıyer, Behçet, Kemal Çağlar Lisesi öğrencileri okuldaki kantin zamlarını protesto etmek için boykota girmişler. Ama yönetimde polis çağırmış bu durumda. Lise öğrencilerini okul yönetimi önce engellemek istemiş. Ya neler oluyor be? bu kadar hızlı geçince tadı çıkmıyor. <gülüyor> ee, öğrenciler her lise boykotunda bilmiyorum sizde var mıydı biz kantin boykotu yapmıştık bir miktar başarıya da ulaşmıştık. Derken e, nizam-ı alem ocakların üzerimize nereden geldilerse gelmişlerdi falan. O zaman polis gelmiyordu okullara liselerde. Bu tip şeyler vardı. E, ama bildiğim kadarıyla şöyle olmuş. Öğrenciler evlerinden kendi yemeklerini getirmiş. Getirmeyenler için de dışarıdan gidip simit almışlar. Böylece çünkü kantinin boykot edilebilmesini sağlayabilmen için evet. bir servis de sağlaman gerekiyor. Evet e, Müdür demiş ki bunları Evden... satamazsınız. Satmıyoruz ki zaten demişler. Dağıtıyoruz. O zaman dağıtamazsınız. Neden? Ne bileceğim içinde uyuşturucu olmadığını diye başlayan bir hikaye. Daha evden, ne diyeyim zaten yani? Evden getirdikleri kek ve börekleri okulda bir paylaşmışlar zaten. E çünkü eylemin başarıya ulaşabilmesi evet, evet. için eyleme katılmaya öyle çok da niyeti olmayan öğrencilerin de kantine gitmemesini sağlaman gerekiyor. Bu arada Doğal bir olarak. ufak hatırlatma yapayım. Sizin da var mıydı dediğin soruyu cevaplayayım iftiharla. Türkiye tarihindeki üniversitelerde yapılmış ilk kantin boykotu bizim öğrenci derneği. ...öyle Tar mi? Evet, Mekteb-i Mülkiye Şahane'de yani Ankara siyasal bilgiler fakültesinde sene 1968. Bildiğiniz ilk öğrenci <gülüyor> boykotu desek, <gülüyor> evet, benim bilebildiğim kadarıyla. <gülüyor> Yapmıştır birler şimdi hakkı geçmesin. Evet, Uzun geçmiş. bir o zaman tarih bir yazdı ama alem ocakları yoktu ama mülkücüler vardı ama bir, bir işte hat fonlar vardı. Neyse bir, ama olmuş sonuç olarak... Sonuç olarak... uyuşturucu satışından da kullanan müdür acilen 155 polis imdat. E, memur beyler de tabii ki bu durumdan vazife çıkararak acilen güvenliği sağlamak üzere olay yerine intikal etmişler. Sağlamışlar da netekin birkaç tanesini pataklamışlar öğrencilerin falan. İşte e, ne yapıyorsunuz diyenleri de pataklamışlar. Böylece e, asayiş Berkemal olmuş... Her şey yolundaymış. Hangi liseydi unuttum adını ama. Behçet Kemal. Nasıl ah özür dilerim. Behçet Kemal Çağlar. Şair. Şair. <gülüyor> Ve ayrıca e, polislerin Hocam. içeride sopaladığı e, lise. Evet. Ölmüş de. Bu uyuşturucuyla ilgili de e, bir haber var. Hem ramanda şey. hem de NTV'de gördük. Onun sonradan çocukların üzerinde belki 85 9 arasında da değinilir ulaşıldı demişken atlamayalım. Çok önemli istatistiksel bilgiler vardı. Tabii evet. Onların yorumuyla bizim yorumumuz arasında aynı istatistiğe bakıp başka şeyler görebilmek ve mümkün. Onları da yorumlayalım. Asgari ücrette 630 lira olmuş. Bunu da söyleyelim hemen. İyi sine köfte olarak. Evet. Açık kaste. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Abi günaydın. Nereye evet, doğru? Nereye doğru? Kirli oyunlar seziyorum bir yerlerde. Çok fena bu. Dış mihraklar bu ara azdı. Bazı parmaklar var. Kaşıyorlar. <gülüyor> Suikast. Evet ya kullanılan dil de... Korkunç. Inandır, ...inanılmayacak kadar şiddet içeriyor değil mi ya? E çünkü Türkiye barış dilini bilmiyor Ömer. Yani Türkiye bu meseleyi... ...Kürt meselesini özellikle... ...bütün meselelerini... ...bugüne kadar güvenlik... ...savaş ve milliyetçilik... ...pencerelerinden... ...bakarak anlamaya... ...ve aklı sıra çözmeye çalıştı. Olmuyor tabii böyle bir şey... 19. yüzyılda olsak belki olurdu. Ama artık böyle bir şey mümkün değil. Ve dolayısıyla başka bir yere dönmesi, bakması gerekiyor. Başka bir pencereden bakması gerekiyor. O, o pencerede çözüm ve barış penceresi. yani. Bu sadece Kürt meselesi için de geçerli değil. Yani bu, bu, bu, e, Hayatın her alanında. Elbette. Yani çevre meselesi için de böyle. E, Ermenistan'la olan ilişkiler için de böyle. Kıbrıs için de böyle. Ama burada Muazzam bir bilgi eksikliği, hakikaten cehalet yani yani şu içinde bulunduğumuz dönemde e, özellikle Kürt meselesi üzerinden başlayan tartışma Türkiye'nin ne kadar hazırlıksız olduğunu sadece siyasetçilerin değil akademinin de ne kadar hazırlıksız olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey yok ortada. Yani Türkiye bu konularda hiç kafa yormamış var tabii 3-5 tane bu konuyla bu konularla ilgilenmiş olan insan onları şöyle bir gözden geçiririz en azından dil meselesinde ama yani tartışma e, yine bildik e, dile e, rücu etmiş vaziyette yani çatışma diline rücu etmiş vaziyette bu siyasetle başlıyor ama medya daha farklı değil akademisyenler daha farklı değil e, böler mi bölmez mi? Tarkışma evet. bu. Evet. Bir de çok küçük bir şey yapacak olursak sözcük darı mesela suikast Ömer Çelik ondan sonra ayaklanma <gülüyor> devlet bahçeli. O da suikast demiş hain ve gemi azıya almış olduklarını söylüyor. Ee, i̇şte yani Cumhuriyet Halk Partisi de bölme onur meselesidir. Erdoğan da tabii o meşhur ameliyat kelimesini kurma. Yani şimdi yani korkunç hakikaten tüyler ürpertici bir e, ortam. E, DTK kon e, toplantısı yani geçen e, ne kadar oldu yok bir, bir önceki hafta sonu yani 10 gün evet. önce yapılan Diyarbakır'daki toplantı e, sonrasında başlayan polemik daha e, sağlıklı bir polemik değil yani onda onda onda söyleyelim yani burada. E, yani o kongreyle o kongrenin sonucunda veya toplantının sonucunda çıkan bildiri etrafında dönen bir, bir tartışma var yani o tartışmadan bir şey çıkmaz ki yani DTF DT, pardon BD, Barış Değil. ve Demokrasi Partisi bizi kullandı mı kullanmadım üzerinden bir tartışma başladı orada onun da gideceği bir yer yok yani. Kullandı tabii yani, yani mesele oysa kullandı peki sonra ne olacak yani bu işlevli bir kullanım tar olmaması tartışılıyor galiba Hı? zaten verimsiz bir kullanım olduğuna dair bir tartışma daha çok yaşanıyor gibi düşünüyorum ben hani bu yapılan işte doğru değildi çünkü sonra ne olacak şimdi tam dediğiniz gibi gibi bir şey konuşuldu ama tabii, orası tabii. değil de yani bu soruyu e soranlar olmadı değil elbette var ama e yani orada da şimdi şöyle yani bir uzaktan baktığında inisiyatifin artık tamamen Kürt siyasetinde olduğu gözüküyor. Yani hı hı. bu herkes için geçerli. Yani i̇nisiyatif Kürt siyasetinde. Yani Kürtler çift dillilik diyor. Hop millet başlıyor hakarete falan ama karşında yani nasıl olacak o çift dillilik nasıl gerçekleşecek falan onun öyle bir öneri getiren yok. Hiçbir tarafta yok zaten yani. Veya yani çok çok çok az onların sesi de duyulmuyor şimdilik. Ee, bir iki cılız arayış var hükümet tarafında. Ee, onlardan kısaca bahsederiz. Ee, ama e, yani Kürtlerin aldığı iki temel konuda da çok konu var tabi ama yani bu demokratik özellik üzerinden ve çift dillik üzerinden aldıkları inisiyatiflerin karşılığı daha yok. Yani esas tartışma yok ortada da. Bilakis esas tartışma yerine muazzam bir kavram kargaşası var. Bir yerel mesela şeyden girelim bu demokratik özellik meselesinden. Evet. Şimdi bu Türkiye'ye e, açıkçası e, yani 5 e, boy büyük gelecek bir tartışma e, yani daha Türkiye'de yani 14 işte 1800 60'larda e, eyalet sisteminden vilayet sistemine yani Fransız vilayet sistemine geçildiğinden bu yana ve onun öncesinde 1808'de sene se ittifak çöpe atıldığından bu yana Türkiye'de merkezileşme, Hat safadadır yani Cumhuriyet dönemiyle bu artık tavan yapar ve Türkiye aşırı merkezi boyuna posuna rağmen merkezden idare edilmeye çalışılan bir ülkedir. Şimdi demokratik özellik o kadar uzak o kadar uzak ki Türkiye'nin idari felsefesine ya yani idari yapısının arkasındaki e, felsefeye hani belki e, 30 sene sonra falan gündeme gelebilecek bir şey dolayısıyla çıta çok yüksekte. Bunun Buna mukabil ne yapılabilir diye dönüp baktığında insanların aklına işte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Yahu yerel yönetim dediğim, şimdi bir kere yerelle bölgesel karıştırılıyor çünkü bölgesel diye bir kavram yok Türkiye'de. Şimdi bütün Türkiye boyundaki ülkelerde merkezle yerel yönetim arasında bir de bölge var, eyaletler var yani bizim deyimimizle. Bölge lafı kötü bir laf biliyorsun. Bölgede böl var. Milletin ödünü patlatıyor. Evet. Bölgenin mazları. Şimdi niye yerel yönetimler diye bizim aklımız devamlı oraya gidiyor. Çünkü birincisi bölge kavramının ne olduğunu bilmiyoruz. İki, bölge olmadığı için Türkiye'de yakın zamanda e, veya şu son 25 yıl içerisinde diyelim belediyelere özellikle Özal'dan sonra Hiçbir ülkede olmadığı kadar işlev yüklenmiş durumda. Yani belediye hizmet vermenin dışında siyaset yapan bir idari birim haline gelmiş durumda. Bu normal bir şey değil. Biz bunu daha da güçlendirmek üzere bir tartışma başlattık şimdi. biliyor musun kepazeliği yani? Ya, ya belediyenin işi sudur, atık yönetimidir falan yani anladın mı? Yani bir birtakım yerlerde işte başka işlere de kültür işlerine falan girer. Ama bir bölgenin e, elinde olan e, yetkileri e, kullanan bir idari birim değildir belediye. Türkiye'de bölge olmadığı için biz yükleniyoruz belediyelere ve yerel yönetimlere bir kere burada temel bir tartışma bir bir sorun var. Yani dolayısıyla daha hala bölgeyi konuşamıyoruz. Şimdi eğer oradan başlamış olsa tartışma demokratik özellikten çıkıp Türkiye'nin ademi merkeziyet sorununa gelir. Çünkü e, yerin e, yani bölgelerin güçlenmesi veya kararların mümkün olduğu kadar daha ufak birimlerden yani merkezin dışındaki birimler tarafından alınması meselesi sadece Kürtlerin meselesi değil. De, de Türkiye'nin evet. meselesi. Yani zaten bunu Abdullah Öcalan bile söylüyor. Laf arasında söylüyor yani. Var e, aldıkları metinlerden birinde. Türkiye'nin hepsine ihtiyaç. Çünkü Ankara'da oturan bir adam atık yönetimini hem Edirne'nin atık yönetimini hem Kars'ın atık yönetimini yapamaz. Bu kadar basit. Burası koskocaman bir ülke. Ama tartışma maalesef. İnisiyatif e, Kürt siyasetinde dediğim o. Tamamen e, demokratik üzer özellik üzerinden yürüyor şu sırada. Yani daha millet ne olduğunu bilmiyor. Hatta Kürtler dahi tam anlamıyla demokratik özelliğin ne olduğunu bilmiyor. Ortaya çıkan modelde bu korkunç Stalinist bir model e, önerildi biliyorsunuz. Evet, diye. evet. E, dün yanılmıyorsam Kurtuluş Taiz de yazmıştı bunu. Taraf gazetesinde yani. şey diyor yani pek çok bu katı inkarcı rejimi aşmak aç, için bedeller ödediler. Kürt sorununun bugün kanlı bir Gordiyon düğümüne dönüşmesinin altında Kürtlerin yok sayılması ama bu bu taleplerini özgürlük istemeleri doğal ama bence özellikle özerkliğe sığdırmaları yanlış. Çünkü orada inşa edilen ve edilmeye başlanan özerklik en kötüsünden devletin bugünkü egemenlerinin bile bir 80 yıl gerisinde yani bir devlet vardı ve Kürtler bunun zulmünden kurtulmak için yeterince acı çekti. Buna bir de ikinci devleti eklemenin özgürlükle alakası ne diye sormuş. İlginç bir soru yani. Tabii ee, dolayısıyla bu tartışma yani hiç sağlıklı bir tartışma değil. Yanlış yerden başladı. Hı hı. Yanlış mecrada gidiyor ve karşılığı yok. Asimetrik bir tartışma. Şimdi e, simetrik olarak getirilen şeyler de dediğim gibi belediyelerin güçlendirilmesi. Ve bir de bu 1985'te Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Birliği değil o da karıştırılıyor devamlı. Avrupa Konseyi'nde kabul edilen hiçbir bağlayıcılığı olmayan Avrupa e, yerel yönetimler özellik şartı. Şimdi bunun bir de bir e, yerel ve bölgesel yönetimler e, asamblesi var. Yıllık yaptıkları bir demo, e, bu yerel yönetim haftası e, diye bir etkinlik var falan bir, bir sürü şey. Var. Ama bunların hiç, Türk hukukunda hiçbir karşılığı yok. Çünkü anayasada sorun var. Yani dolayısıyla bak nereden nereye geliyoruz? Yani anayasadaki o e, ilk değişmez dört maddenin üçüncü maddesi, yani bölünmez bütünlük maddesi çok sorunlu bir madde. Sen hangi uluslararası anlaşmayı imzalarsan imzala, e, uygulanması mümkün değil o maddeye bakarak. Çünkü o, o maddeye illaki Fransızların 2003'te yaptığı gibi bir değişiklik e, gerekiyor. İnşallah önümüzdeki yeni anayasaya girer. Yani e, bölünmez bütün kalabilir... Ama yanına da e, idare sistemi ademi merkezidir ifadesinin gelebilmesi gerekiyor. Ondan sonra bu işlerin önü açılır. Ama şimdiden böyle bir tartışma tabii ki tartışılsın. Ama yani tartışma bu mecrada giderse yandık yani. E, ve demin yani başında ettiğimiz bu o sert çatışmacı e, dil... Herhalde katlanarak hayatımıza girecek. Evet. Son derece, bunu kaldırmaz yani. Evet. Otori... kadar kaldırmaz. Onu demek istiyorum. Yani Çok çünkü... önemli bir nokta bence de çünkü otoritarizmi, otoritarianizmi, merkezi iktidarı ve milliyetçiliği işte PKK'yı da hepsini güçlendiren bir yere doğru gider bu sonuçta. Elbette. Elbette. Yani bir önümüzdeki altı ayda yani seçim sattı mağili. Ki Türkiye bunu kaldırmaz. Çünkü bu çok uç bir tartışma aynı zamanda. Yani e, bütün, o yani Türkiye'ye bir ayna tutan tartışma. Kürt sorunu her zaman Türkiye'nin demokrasisine ve e, Türkiye'nin istikbaline ayna tutuyor. Ama şimdi artık o ayna iyice büyüdü ve e, biraz bu sirk aynası e, <gülüyor> vaziyetinde e, <gülüyor> kanaatimce. Evet gene sorun büyük ölçüde özünde herhalde demokrasiye yeterince ağırlık verilememesinden kaynaklanıyor desek belki de yanlış olmaz. Yani sorunun özünde demokratikleşme tartışılmıyor çünkü. Elbette. Yani dönüp dolaşıp anayasaya geliyor dediğim o. Elbette. Yani eğer ademi merkeziyet meselesi tartışılsa o zaman çok daha asude, çok daha e, e, dingin bir, bir tartışmaya gidebiliriz. Evet. Ama o yok. Yani öyle bir tartışma yok. İşte böl, e, bölerim, bölmezsin falan gibi bir tuhaf bir tartışma var. Şimdi burada bir cılız arayışlar da yok değil. E, yani Fransızların... Bu işi çünkü Türk idare sistemi Fransız idare sistemi'nin bir kopyasıdır. 1800'lerin ortasından beri. Yani bu Cebeli Lübnan Nizamnamesinden bu yana eyalet sisteminden vilayet sistemine geçişten bu yana birebir kopyadır yani. E, Cumhuriyet dönemi keza öyle yani idare kanunu, yani, Türk idare yasası, Fransız idare yasasıdır. Aynısıdır, kopyasıdır. Şimdi yani, bir takım değişikliklere uğradı. Fransızlarınki bizimki uğramadı. Şimdi bu konuda Fransızların nasıl yaptığıyla ilgili e, bir, e, a, bir e, arayış e, söz konusuymuş. E, sivil toplumda falan değil ha yani şeyde. Resmi mercilerden söz ediyorum. Evet. Ee, böyle bir araya ne hala? E, keşke böyle bir şey yapılabilse. Tabii bunun da şartı anayasaya girmesi demin dediğim gibi. Şimdi birinci tartışma bu. Yani bugünkü tartışmalara e, tartışmalar üzerinden gidersek. E, i̇kincisi dil meselesi. Şimdi o, o da o da o da en az e, yani bu demokratik özetlik kadar berbat bir mecrada. E, cereyan ediyor. Bir kere resmi dil üzerinden cereyan ediyor. Sanki Kürtçe ikinci resmi dil olsun diyen birisi varmış gibi. Böyle bir şey yok. Böyle bir tartışma dahi yok. Yani. Yok ama oraya çekiliyor. Oraya devamlı oraya çekiliyor, çekiliyor dikkat evet. edersen. Evet. Yani, hükümet muhalefet ikisi birbirinden berbat. E, işte resmi dilimiz Türkçedir. E tamam kimse onun tersini söylemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte topa girdi biliyorsun geçen gün bu e, Belçika modelinin adını ederek iki dillilik e, işte bölünmeye götürür falan gibi bir şeyler. Evet iki dil olursa ikiye bölünür. O, bakınız Belçika dedi. Nedir bu Belçika? Dört dil olsa dörde bölünüyor bu konuda sizin bilginiz var Amin mı? gibi tabii bölünür. Boşuna gider değil mi seninle? <gülüyor> Bölücü olarak. Evet, tabii. Bak şimdi o, o o tartışma çok enteresan ama özüne baktığında adam iki dilden bahsediyor ama Kürtçe demedi dikkat ederseniz. <gülüyor> Zaten iki dil yani Boşnakça olabilir, Gürcüce olabilir, Ibıhça olabilir mesela. İbıhça. Evet kalktı gerçi rahmetli Dümezil sayesinde Birisi sözlüğü bir son oldu ıbıhça, ama. Bilen öldü evet, ama yani Tevfik o da olabilir. Esenç. Evet. Ondan sonra değil mi? Ne, nece olabilir? Başka? Çok olur. Yani, iki, yani Kürtçe de demedi. Şimdi Belçika meselesi şu. Belçika e, tam da yapılmaması gereken e, bir model. E, 1831'de ülke kurulduğunda Valon burjuvazisi kuruyor. Yani Frankofonlar kuruyor ülkeyi. Ve e, Felemengçe o da ne? Falan aynı. Türkiye'de olduğu gibi öyle bir dil mi var? Falan diyorlar. Bu felemenklerle valonların bir arada olmasının e, belli başlı nedeni bunların her ikisinin de katolik olması. Felemenkler hmm. protestan, Hollandalılardan çok çekmiş bir millet. Orada da bir din savaşı var yani. Yüzyıllar sürmüş, neyse. Ee, Hatta yüzyıl adı var değil mi? Yüzyıl, tabii, tabii yıl işte. yüzyıl tabii, savaşı. Yüzyıl savaşı, evet. Ee, ve e, ülke kurulduğunda felemenkçe... Bir tamamen görmezden geliyor Belçikalılar. 1869'a kadar, yani 39 yıl. Ha böyle bir dil varmış oluyorlar. Bak ne kadar büyük bir benzerlik var Türkiye ile. Öyle dinle yani. Ve e, ardından e, felmenççe var ama öğretilmesi, öğrenilmesi falan mümkün değil kamusal alanda. Yani hiç aralarında konuşuyorlar tabii ee, ve bu arada tabii fermentler e, hakikaten hakikaten çalışan sınıf yani işçi ve köylü öbürkülerde sermaye ee, o, o dengeler de zamanla değişiyor ama yeni o zamanlar değil 1930'da yani 100 sene sonra ülkenin kurulmasından tam 100 sene sonra bir hükümet çıkıyor 1930'da diyor ki ya bu böyle olmayacak bu ülkeyi e, ülk, ülkede çift dillilik yani ülkesel çift dillilik e, getirelim diyorlar. Bu reddediliyor ve yerine bölgesel tek dillilik getiriliyor. Yani felakete kapı aralanıyor. Evet. Ve bugün eğer Belçika bölünmüyorsa tamamen ayrışmış durumda yani. Tamamen birbirine yabancı iki topluluktan söz ediyoruz orada. Ee, aralarında sınır yok bir tek ama sınır dışında korkunç bir zihinsel sınır var. Felemekler Fransızca konuşmaz veya konuşsa bile, yani bilse bile konuşmaz. Ee, ...valonlar... ...hiç bilmez... Ee, ...ve böyle bir... E, e, ...zoraki birliktelik... ...ve bölünmemelerinin nedeni de... E, ...çok pahalı bölünmekte... ...ondan yani muazzam bir ekonomik... ...bütünleşme var... ...bu arada tabi... ...para da el değiştiriyor... Felenk, felenk şimdi ...valonlardan daha güçlü durumda... ...ekonomik olarak filan... ...şimdi bu modelden... ...yani nereden çıktı da... ...bu modelden bahsetti... Bu tam tam da yapılmaması gereken ve eğer Türkiye bu yani şu tartışma ortamında devam eder ve dil meselesini öyle çözmeye kalkarsa bölgesel dillilik gelir. Ve tam da yapılmaması gereken yani. <gülüyor> evet, yani ne din... kadar farkında bilmiyorum tabii. Evet yani Kılıçdaroğlu'nun bu arada belki de yeterince bilgilendirilmemiş olmasından kaynaklanan bir şey olabilir diyebiliriz. Öyle diyelim. Şimdi bu konuda ciddi arayışlar yok mu? Var tabii. Şimdi yani muhakkak tartışmanın buralara gelmesi gerekiyor. 2003 yılında eğitim senin hazırladığı eğitimde ana dil diye çok ciddi bir kurultay raporu var. Çalıştay raporu var daha doğrusu 2003 tarihli. Daha yakın zamanda... Bu toplumsal ve siyasal çatışmaların yaşandığı toplumlarda uzlaşma aracı olarak eğitimin rolü projesi, Bu ee, tarih vakfının yeni hazırladığı iki kitap var. Orta Eğitim, Kürt Dili ve Edebiyatı ders kitabı var mesela hazırladıkları. Ee, bunun dışında Eğitim Reformu Girişiminin Türkiye'de Çift Dillilik ve Eğitim diye bir çalışması var. Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün bu bölgenin muhtemelen bağımsız ilk ve tek şimdilik düşünce kuruluşu onların hazırladığı Dil Yaresi adlı bir çalışma var. İstanbul Kürt Enstitüsü'nün yine ekibinlerin başında hazırladığı çift dillilikle ilgili bir çalışma var ve tabii dünya kadar uluslararası deneyim var. Bir kere Agit'in 1995 Oslo tavsiyeleri var ee, ana dille ilgili, azınlıkların dilleriyle ilgili. Bunun dışında ülkelerin kendi deneyimleri var. Yani Belçika'nın kötü deneyimini e, bir kenara koyarsak, mesela Bask bölgesinin e, deneyimi çok Türkiye açısından ilginç. Orada bir resmi, orada şöyle üç formülü var, üç alternatifi var e, dil öğrenmenin Baskça bir e, İspanyolca e, bütün derslerin İspanyolca olduğu ama yoğun bir şekilde baskça öğreni, öğretilen ikinci alternatifte de bütün derslerin baskça olduğu ama yoğun bir şekilde İspanyolca öğretilen hı hı. üçüncüsü de ikisinin arası e, daha e, iki, yani ikisinden de e, e, esinlenen yani hem Baskça hem katkilanca yani İspanyolca yani yaygın İspanyolca diyelim. iyi karıştıran bir daha melez bir model. Bunlar ama yani bu meselede kim ne yapıyor açıkçası yani bir, bir çalışma var mı? Şimdi bir benim e, e, merak ettiğim bir ziyaret gerçekleşti geçenlerde. Ee, Nimet Çubukçu e, Eğitim Bakanı e, Kürdistan'a gitti. Güney'e. Şimdi e, orada e, yani böyle bir şey duyulmuş görülmüş değil. Yani bir Türk e, e, Milli Eğitim Bakanı <gülüyor> Avrupa'ya gider de yani bir Arap ülkesine veya işte o, o ülkenin e, Kürdistan bölgesine falan gitti. Yani normal değil. Değil mi? Evet. Bir Irak, Irak'tan bahsediyoruz. Evet. evet. Böyle bir e, arayış olduğu söylenebilir. E, bu Yani ama bu daha ne zaman hayata geçecek yani bir öğretmen okullarını düşün falan ama bir biraz herhalde kervan yolda düzülür şekliyle herhalde olacak her zaman olduğu gibi eğer bir şey olursa inşallah olur tabi ama yani bu bu gidişatla bu kafayla çok çok zor gözüküyor. Yani belki daha iyi tersin bu konuda ama. Yok. Açıkçası <gülüyor> pek öyle göremiyor insan. Özellikle bizim gibi sabah bütün gazeteleri de şöyle bir gözden geçirildiği zaman. Çünkü grup zaman... toplantılarının tabii evet. akisleri vardı. Sizin elinizdeki gazetelerde herhalde evet. uykunuz iyice açılmıştır artık. <gülüyor> evet. Doğrusu insan çok neşelenmiyor geleceğe bakış. Nereye gidiyoruz sorusunun cevabını <gülüyor> arıyoruz sürekli ama hani yani bu eğitim meselesi bir de daha başka konular daha var. Daha onlardan hiç söz edilmiyor. Bu hakikat ve adalet meselesi var. Yani işte bütün bu işkence görenler, faili işte her iki tarafta da çocuklarını kaybedenler, o aileler acılı daha hala mesela onlara kim hangi yaralarına onların o acılarını kim dindirecek bana bu hakikat ve adalet komisyonları bu iş için var silahsızlanma meselesi af ve geri dönüş 200 bin Kürt var Avrupa'da onlar herhalde e, e, annelerinin babalarının e, veya e, büyük anne büyük babalarının e, kabirlerini ziyaret etmek isteyeceklerdir değil mi ee, nasıl gelecek bütün bunlar yani bir, yani çözümün içi nasıl dolacak bir de şimdi burada hakikaten Ak Parti'nin veya hükümetin bu açılım girişimi sonrasında açılımda ne kadar hazırlıksız olduğu ne kadar için boş olduğu ortaya iyice çıktı artık yani bu Ve bu, bu tabii çok e, düşündürücü çünkü yani hükümette böyle bir irade yoksa e, yani çok zor, bu lafla yürüyecek bir, şey, bir, bir peynir gemisi değil ee, ve inisiyatif tabii daha maksimalist e, takım taleplerden geçtiği andan itibaren de Çanak Çömlek patlıyor yani. Evet, maalesef çok iç açı bir şekilde girmiyoruz yeni yıla. İstersen burada... Valla yine de hayırlı yıllar diyelim. Bir de Avrupa'dan bir haber verelim bari. Sen arada bir eskiden şey, eski programımızda şey yapardın haftanın iyi haberi filan diye. Ha o mesela ülkesi... hatırlıyorum onu. <gülüyor> i̇yi mi kötü mü bilmiyorum ama Estonya diye bir ülke var biliyorsun, fince evet. konuşulan en kuzeydeki yani Tallin Baltık ülkesi Avroya giriyor. Hmm. Şaka mı sence? Şaka evet. <gülüyor> Değil, valla geliyor. Ocak'ta Avro'yu kabul ediyor. Neden yapıyorlar bunu? Bilemedim yani. Evet, e, onlar için iyidir. Herkes için de iyidir. Bence yılın <gülüyor> en iyi haberini verdin. Böyle kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayırlı yıllar diyelim her Çok teşekkürler, haber. hayırlı yıllar. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar A like you and to waste it all Someone to be around Someone to have and hold well Is what it seems A puppet stranger A crazy dream A crazy dream Find myself A puppet stranger To do for now Some Someone who isn't like you, but knows why and how. Someone to walk away. Someone who knows the time to leave Stranger is what he see A perfect stranger A crazy dream crazy Perfect Stranger şarkısında, da Marianne Faithful'dan dinledik. Marianne Faithfull 1946'da bugün doğmuştu. İngiliz şarkıcı, besteci, şarkı yazarı ve 40 yıldan beri de çok orta merkezinde duruyor. Önemli bir kişilik ve bayağı ciddi bir broken English diye de de önemli bir albüm de çıkartmıştı. Önemli bir müzisyen burada İstanbul Festivali'ndeki şarkılarından söylediği şarkılardan birini çalarak onu da andık ona da günaydın dedik. Evet Açık Radyo'da 94.9'da hızla da birkaç elimizdeki ilginç haberi de ilginç bulduğumuz haberi de söyleyelim bir tanesi. ...bu hava durumlarından dolayı... ...Moskova'da mahsur kalanlar var... ...Domodedovo... ...hava limanında... ...öfkeli yolcular... Bir ...gene bugün... ...belki de dördüncü defa olarak... ...görsel olmadığımızda... ...hayıflanmanın zamanıdır... Hı hı. ...bütün tezgahları... ...gişeleri filan basmış durumda olan... ...öfkeli yolcuların fotoğrafı vardı... Hiç ...havaalanı gibi... ...o medeniyetin timsali olan... Gelişmiş camlar, alüminyumlar ve plastiğin böyle şahane kombinasyonlarından oluşan şık bekleme odaları değil. Baya işte Anadolu garajlarındaki manzaralara daha çok mevzu. Otobüs garajlarında bir yığılma durumu var. Yani iki havalimanında üç gündür uçak bekliyorlar. Üstelik Noel var, yeni yıl var filan. Gerçi Ortodoks Noel'i biraz farklı ama... Fırtınadan sonra elektrikler kesilince hava limanları ferç olmuş, pistlerde buzlanma nedeniyle bütün uçuşlar iptal edilmiş. On binlerce yolcudan bahsediyoruz. Yüzde doksanına hala yiyecek içecek sağlanamamış ve görgü tanıkları şöyle de bir haberle, şöyle bir cümlele bitiriyor, bitiyor haber Voice of America'nın. Görgü tanıkları havalandırma sistemi ve tuvaletlerin yetersiz kalması yüzünden iki terminalin mülteci kampına benzediğini söylüyor. Burada gizinde dolaylı bir itiraf da var, değil mi? Mülteci kamplarında hayat çok iyi değilmiş, anlaşıla. Yani aslında ayrı bir haber olabilirdi bu, çünkü genellikle mülteci kamplarında durumun doğal olarak işte ee, Tuvaletlerin olmadığı, havalandırmanın olmadığı, insanların hayvanlar gibi tıkıştırılıp leş içinde yaşadıkları, yerler olduğu haberini almıyoruz. Alıyor muyuz? Almıyoruz, hayır. E, o haberi almadıktan sonra hepimizin bildiği üzere mülteci kampları gibi tuvaletleri olmayan, havalandırmaları olmayan yerlere dönüştü havalandır dediğimizde bir garip olmuyor mu? Ya çünkü o zaman şu çıkıyor, ha siz bunu biliyordunuz yani. Çünkü evet. biz biliyorduk, söylüyorduk. Demek siz de biliyordunuz, söylemiyor muydunuz gibi bir şey çıkıyor ama... Bunlar uzun hikayeler. Eminim Ortalığı... başka türlü bir demagojiyle de cevabı vardır bunun ve e, biz afal deyip susacağız. Yalnız bu de. öfke e, hiç iyiye bir gidiş, iyiye alamet değil bütün bunlar. Ortalığı kırıp döken yolcular, havayolu şirketi çalışanlarına saldırmışlar ve olaylara polis müdahale etmiş. Moskova polisi de ya da işte Rusya polisi hı hı. de çok sevecen yaklaşımlarıyla tanımıyor. Bu arada çok önemli bir haberi de atladık geçen hafta sonundandı sayıları yüksek olmayabilir ama 1500'e yakın insan da Moskova'da dondurucu soğukta ortalığa çıkıp ırkçılığı protesto etti. Aktivistler bunu da söylemeden geçemeyeceğim atladıktı yani. Senin sevineceğim bir başka haber de var. Çin basınında bundan böyle İngilizce de yasaklandı biliyorsun. Yabancı sözcükler sızıyormuş Çince. Çince, Çince de mi kendi koruyor aynı Türkçe gibi? Evet. Öz Çince. Hmm. Çince, Çince yok ya böyle bir şey. Aha, mandarince. Ha, tamam. <gülüyor> evet ama işte biz Çince diyoruz Türkçe'de onu. Yok sorun çünkü bir de Çin içinden baktığımızda herkesin dilinin aynı Türkiye'deki gibi Çince ve Çince'nin diyalekleri oluvermesi birdenbire. Halbuki mandarin diye, cart diye resmi dilin ittiriliyor olması. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çince'nin saflığına, mandarinin saflığına zarar veriyor demişler. ...çok saslarmış. ...gazetelerin, yayıncıların ve internet sitelerinin... ...başta İngilizce olmak üzere... ...yabancı kökenli kelimelerini kullanmalarını... ...yasaklamış... ...vatandaş Çince konuş... ...diyorlar... ...sevindin mi? Çok sevindim... ...yani... E, ...Çin'in genel basın yayın dairesi... ...ekonomik ve sosyal kalkınmayla beraber... ...yabancı dillerin ülkede her türlü... ...yayımda kullanılır hale geldiğini... ...bunun oranda giderek artmakta olduğundan... Mirim nereye gidiyor? nereye gidiyor? Dil elden gidiyor. Diyorlar ama bunu tabi Çince söylüyorlar. Daha doğrusu Mandarince. Ben bir şey diyemeyeceğim. Fakat neyse ki bütün bunların çözümünü daha önce verdiğimiz haberde ilk korkusuz insanın bulunmasından sonra yaklaştığını söyleyebiliriz. Korku değil merak hissediyormuş bu insan. Amigdala bölgesinin alındığı zaman bitiyor iş değil mi beynin her iki tarafında da badem şeklinde gri bir kütle olan amigdala duygusal öğrenmeyle olan ilişkisi uzun süredir biliniyordu diyordu BBC'nin haberinde işte bir hanım da yılan ve örümceklerle karşı karşıya kalmak ve korku filmleri falan da göstermişler bir biyoloji dergisinden korku hissetmiyormuş kadın eğer biz de alırsak bu amigdalaları aldırırsak Dünyada terörle mücadele için hiçbir sebep kalmayacak. Çünkü terör ortadan kalkacak. E o da iyi. Olur. Yani mevzu bir şey aldırıp konuyu kapatmaksa <gülüyor> ameliyat <gülüyor> yaptırmam, <gülüyor> yaptırmam yaptırmam diyor ya. Sen organ ticaretimi yapıyorsun demiş. Ona karşı şeyde. O, o konuda Dem Demirtaş'ta. retorik ve metafor evet, çok. Ya, yani <gülüyor> çok... bahçeli kör neşterle kesiyorlar falan diye böyle bir şeyler söyledi. Evet, oraya hiç girmeyelim. Oraya o girmeyin. retorikler e, sonuç olarak herkes vadi konuşacak ama asıl ama olanla ilgili değil bunlar. Bunlar dil de, işin... ama çok kötü bir dil yani. Zaten gerçekten. hani işin biyolojik dile inmeye başladığı yerde bilinir ki faşizm kapıda sizi tıklıyordur evet, ya yani başka aynen. türlü bir şey olmaz. Ama olsun Çince konuşulmuyor. Vatandaş Çince konuş. Evet. <gülüyor> Bu arada bugün e, 29 Aralık. Ve 1995'te Kardak e, Savaşı'nın az kaldı çıka yazdığı imiş, Onu da söyleyelim. Onu e, Hürriyet yazıyor herhalde. Değil mi? Yok ben Mark Stork'ta gördüm. Hürriyet'te de mi var? Zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Fatih Altaylı bugün onların yazıyor mudur? Tam Zodiac'tan atıyordum. O anda 3 dakika daha ve bir salvo daha yaptığımı hissettim falan. Herhalde yoktur sanmıyorum. Yani En azından birinci sayfasında ikisini de göremedim. Bir tarihinde ben şey görüyorum. Vallahi Rainer Maria Rilke'nin doğumu, ö, pardon ölüm mü, yıl dönümü, Andrei Tarkovski'nin ölüm mü, yıl dönümü, bir de Freddie Hubbard ölmüş. Ve az kaldı binlerce askerin şövenizm adına ölümü. Evet. Ee, diye de başka öyle. bir başlık atmış olabilirdik. Atmamış olmamız tamamen kısmet e, denilecek. Tesadüf. Kısmet. Evet, şans. şans ee, öyle. Kadar Neydi Kardak? Bilmeyen varsa ya da yaşı yetmeyen henüz yoktur herhalde. Yani 95 çok eski değil ama e, kardak kayalıkları diye bir kayalıklar var hala var kimse yaşamıyor orada Yunanistanla Türkiye arasında bir yerlerde bu kardak kayalıkları kimin olduğuna dair e, efendim bayrak dikmeli savaşlar ardından medyamızın akınları. Kimse ve, yaşamıyordu değil mi keçi vardı bir iki tane galiba keçiler vardı evet ya tabi e, burada asıl saldırgan milliyetçi gücün ve işi krize çevirenin Türkiye tarafı olduğunu hatırlamak da gerekiyor. Tabii karşı tarafta da milliyetçiler boş durmadılar ve onlar da hareket ettiler ama e, fişek öncelikle bu taraftan patladı. Onu da hatırlayalım. Onu da medya rolü oynadı. Evet Zaten fişek ama. oradan patladı. Evet. Yani medya olmasaydı herhalde kimsenin pek böyle bir kardak mardak işine gireceği yoktu. Evet, amiral gemisi Hürriyet ve o zamanki amirallerden Altay'dı. Evet. <gülüyor> Peki bir de şeyden bahsedelim. Bu demin sözünü de ettik. ...hem Zaman Gazetesi'nde hem NTV'de ve başka yerlerde de gördüğümüz bir şey... ...çocuk mahkemelerinden alınan verilerin uyuşturucu kullanımında yaş sınırının çok düşmek düştüğünü... ...ve düşmekte düşmeye devam ettiğini de gösteriyor diye haberler vardı. Ee, sadece bu değil aslında bir sürü veri vardı. Uyuşturucu Be kullanımı ile ilgili tabii uyuşturucu dediğimiz şeyin ne olduğuna dair bir tanım Türkiye'de hukuken yok uyuşturucu diyoruz. E, bu sonsuz veya hiç olabilir. E, maddeler, maddeler arası geçişler vesaire. Bunların hiç birisi genellikle Avrupa ve Amerika'daki hukuk sisteminde olduğu gibi yok. Bir madde diye bir tanım var ve onun üzerinden giden bir hikaye. O yüzden çok kolay bir şey değil neyden bahsettiğimizi söylemek e, ama. Ama şu rakam çok çarpıcı mesela. Bakırköy Adliyesi'nde Suruh Ceza Mahkemesi'nde bir haftada görülen 1150 uyuşturucu dosyası. Bir haftada 1150. Hı -hı. Nasıl görülebiliyor? Tabii bakılmasına bile imkan yok. Bunun ya yani. işte. Tek bir Suruh Ceza Çok mahkeme. adil bir mahkeme sistemi olmadığını peşin söylemek mümkün ama. 2000'e yakın kişi yargılanmış bir haftada. Bir Haftada yüzeyli. 2000 kişi e, uyuşturucu kullandığı için satıcılık organize vesaire diye kullandığı için tutuklanıyorsa Amerika'daki ve Avrupa'daki çeşitli retoriği burada da herhalde kullanmaya başlamanın zamanı geldi. Uyuşturucuya karşı savaş. Onu zaten kullanıyoruz 25 senedir de e, yani özeti şu birileri e, bir şeyler kullanıyor diye çünkü satış yok anlatılan orada o satış yok e, işte örgütlü bir suç yok vesaire yok. Yasaya göre suç olan ve daha hafif bir suç olan bir suçla ilgili gayet gayet aslında koca bir e, operasyonlar dönüyor. Ve bu operasyonların parasını da sürekli biz veriyoruz yine. E, ve tabii mahkemeler de daha kaliteli hizmet verir hale geliyorlar. Bin kişi daha haftada geldiğine göre ya da 2000 bin. bin evet. Yani ya. burada bir sorun var. Bu sorunla ilgili tartışmak gerektiği de çok açık. Ama genellikle bela Yaşları da 18-25 arasında değişiyormuş madde bağımlıları deniyor. Bağımlı olup olmadıklarını bilmiyoruz. Çünkü bilmiyoruz. bağımlılık yapıcı bir madde mi kullanıyorlar? Nedir buradaki madde onu da bilmiyoruz. Yaş ortalaması 20, en çok kullanılan uyuşturucu ise esrar diyor. Yani dünyanın her tarafından farklı veriler değil bunlar. Aslında dünyanın her tarafından nasıl tartışılıyorsa o tartışma sistematiği içinde olmamız gibi bir sıkıntı var. Yani Zaman Gazetesi muhafazakarca takılıyor. Zaman'a kalırsa Entegi'de mesela... En de aynı haber var işin ilginç tarafı. Motamo aynı. Devlet pompası o zaman da <gülüyor> Ajansı'dır. Evet. Ee, yani mesela Zaman Gazetesi şeyden ilgimi çekmişti benim. Tunceli'de bu e, kadınların barda çalışması üzerine ahlaklı Tunceliler e, ayaklanıp e, barları meyhaneleri falan taşladılar ya. Evet. Kadınlarımızı kötü yola düşürüyle durumu. Ee, bununla ilgili en çok takdir aldıkları gazete zaman oldu. Çünkü ortada ideolojik bir birliktelik hattı vardı bu perspektifte. Evet alkol kötü, evet ahlaksızlık, ahlak mahlak falan filan. Hani e, aslında dünyada temelde özgürlükçü ve muhafazakar olmak üzere iki ya da sol ve sağ olmak üzere iki temel politikat olduğunu hatırlayacak olursak e, nereye neyin tekabül ettiğini bir daha bir daha bir daha bir daha her bir vakada incelemek mümkün. Evet yani bu oradan da şey aklıma geldi doğru dürüst kapsama imkanı bulamadığımız bir başka haber de vardı hatırlayacaksın. Şişli ve Beyoğlu adliyelerinde son bir yılda 30 binden fazla kişi uyuşturucu kullandığı için yargılanmış. Evet inanılmaz rakamlar. Yani bu sayıları kaldı, yani mahkemeler niye işlemiyor polisin başka bir işi var mı falan gibi birkaç soruyu da yanında getiriyor ama hadi neyse. Bir de şey tabii yani şeyi söylüyordum. Aydın'da yanılmıyorsam Aydın ilinde böyle herkesin e, orta kesim, üst orta kesimlerin gittiği lokantalara da polis baskınları başladı. Oradaki çocuk evet. alkol de satılan ama gayet ailelerin gittiği yerlerde savcıları. E, lokanta vesaire, işte içki de satan lokanta e, e, durumu. Oraya da polis baskınları oldu ve polis, polis müdür de savundu sonra bunu çocukların hakkında zabıt tutulup. Ailelerine bildiriyorlar yani. Bakın çocuğunuz içkini lokantada bulunuyor filan değil. Yani böyle tuhaflıklara da e, daha sık rastlanıyor. hepsi oldu. özgürlükleri kısıtlayan, devletin neyin iyi neyin kötü olduğuna karar verebildiği, e, hepimizin devletin çocuğu olduğumuz, sistematikler içinde geçerli. E, yani açıkçası zaten hatırlayalım tekrardan binlerce sitein kapalı olduğu. ...neleri görüp neleri görmeyeceğimiz... ...neleri konuşup neleri konuşmayacağımız... ...neleri kullanıp neleri kullanmayacağımız... ...çoluğumuzla çocuğumuzla nereye gidip gitmeyeceğimize... ...karar veren devlet yapısını... ...kabul ediyor muyuz? Yoksa bunu itekleyecek miyiz? Soru ve sorun hep... ...bu aslında. Evet yani... E, ...şey de... ...fakat çözümü de... ...bulmuşlar. Onu da söyleyelim... ...değil mi? Psikiyatri uzmanı Dok Profesör Doktor Nevzat Tarhan ne demiş... Çocuklar arasında uyuşturucu kullanımının yaşında düşmesi, beyaz zehirle tanışma yaşı mesela 14'e düştü diyor. Liselerde yaygınlaştı. Bunun sebebi olarak da zayıflayan aile değerlerini ve kötü arkadaşları örnek göstermiş. Senin arkadaşların kötü, ailenizin değerleri nasıl? O da kötü. Ha, ne olacak bu zayıf? sonucu? İşte ne olacak? Batak. <gülüyor> ...hikaye bu değil mi zaten? Tarhan yani Türk ki, filmi kafasıyla hayatı yorumlamak... ...ve okumak çok zor olsa gerek. Anne ve baba... ...çocuklarının arkadaşlarını iyi tanımalı... ...gerekirse onları kendi evlerine... ...davet etmelilerdi e Bir zahmet zaten normal bir ilişkiniz varsa... ...çocuğunuzda... ...çocuğunuzun sosyalleşmesini de herhalde... ...görebiliyorsunuzdur. Göremediğiniz zamanda zaten çocuk yetişkin... ...olmaya başlamış oluyor falan. Neyse ya aman... Annelere babalara öğütler değil burada devlete bir kaybol demek gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> ee, başka da bir şey diyemiyorum. Evet. Bir garip geliyor açıkçası. Yani sadece iki adliyede bir yıl içinde otuz binden fazla gibi bir sayıdan bahsediyorsak memleketteki herkes tutup tutup e, evet. içeri atıp çıkartıyorlar resmen. Ve bunu kamu parasıyla zevkine yapıyorlar. Özçince şey konuş vatandaş boşver gerisini. Neyse mandarin bir haber daha vardı dünden fizi.com'da kapatıldı. Hmm. Nedir o? E, Fizi.com müzik dinleyebildiğimiz Türkiye'den son siteydi. E, streaming denilen sistemle yani işte müzik kaydedemiyorsun. Bu telif melif hikayeleri var ya aslında çok daha geniş bir konu o yüzden e, eksikli verebileceğiz. Ama şöyle anlatalım. Ee, i̇şte tamam indiremiyorsun ama en azından müziği dinleyebiliyorsun bedava. Olan sitelerden sonuncusuydu benim bildiğim. Yenilerini bulmak zorunda kalacağız tabii şimdi. Müyap yüzünden ve Bülent Forta adını analım ki bol bol e, yüzünden. Fizi.com kapatıldı çünkü e, Müyap şikayetçi oldu Fizi'den de. Niye şikayetçi olduğuna dair hikaye iki. E, bir niye taraf değiliz belki onu da söylemek lazım. Fiz ya da Müyap burada halkın yanında taraf yok. Fizi gayet gayet şirketlerin zaten yanında şirket sistemiyle dönen büyük şirketlerin sponsoru olduğu ve teliflerini ödeyen bir sistem. müyapta buradan işte telifleri toplayan ve eseri yaratana da bir miktar oradan pay düşüren sistemin başındaki örgütlenme Fizi var ve müyap var. Yani bizim yanımızda kimse yok aslında çünkü o şeyi çoktan kaybettik telifle ilgili tartışmayı telif kutsal oldu. Eserli, eserlerle ilgili. Şimdi geldiğimiz noktada Fizi ile Müyap e, neyi paylaşamıyor derseniz Bülent Fortan'ın anlattığına göre e, Fizi ödemek istemiyor telif. Defaatle toplantı yapıldı ve bu yapılan toplantılarda da Fizi... Niye istemiyormuş? Daha çok para kazanmak için. Evet. Yani zaten amaç burada herkes açısından bu da. Niye istemiyormuş? Sadece kendi kazanmak isteyen kötü şirket hmm. olduğu için herhalde Fizi. E, Fizi'nin Sahiplerinin anlattığına göre ise uluslararası bir şirketten bahsediyoruz. Amca size fizi diyebilir mi? Dememişler. <gülüyor> <Gütü adama gülüyor> dememek lazım. Yok dememek lazım. Diğer taraftakiler de demiş ki e, fizi uluslararası bir şirket olarak diyor ki ya biz müyap anlaştık sonra telefonlarımıza çıkmadılar. Ondan sonra şöyle oldu biz kaç senedir zaten bu işi yapıyoruz. E zaten her sene telifi ödüyorduk bu sene niye ödemeyelim ki? Diyor e, ve hiç öyle bir derdimiz yok işler iyiydi üstüne üstlük dedikleri zamları da kabul ettik çünkü işimiz iyi gidiyor burada Olsun, başka bir kapatılsın. şey var diyor e, kapatılsın yani sonuç olarak olan nedir derseniz işte yine e, bir site daha kapatıldı şu anda streaming müzik dinlemekle ilgili. İşte Groove şarkı kapattılar, Last kapattılar, MySpace'i kapattılar. Şimdi Fizi'yi kapattılar. Kapitalistler kazanmaya, biz ise parası olanlar biraz müzik dinlemeye, diğerleri ise hiç dinlememeye, mahkum edilmeye devam ediyoruz. Hazır bundan bahsetmişken aklıma geldi. Hemen onu da ekleyeyim. Apple şirketi var ya. Evet, Steve Jobs. Steve Jobs. Bizim hiçbir ilişkimiz olamaz bu Wikileaks denen iğrençliklerle diyerek. O da her türlü şeyi kesmiş. Neyi kesmiş? İşte o yapsın nesi var ki kesecek? WikiLeaks, Apple şirketi bizim application kullanmasına izin vermemiş. Şimdi application nedir şimdi tam iyi bilmiyorum izah da edemem ama teknik bir şey. Anladım taş koyuyor diyebilir miyiz? Evet özellikle? yani bütün Amazon ondan sonra PayPal, Visa, Mastercard ne yaptıysa şimdi Apple da onu yapmış. Sevindin mi? Çok. Haydut bunlar diyor çünkü. Demeye getiriyor. Bizim tasvir etmediğimiz ya sorun işler burada, yapıyor diyor. Sorun devletle iyi anlaşan, bunun üzerinden milyarlarca dolar kazanan, koca endüstrileri olan ve devletin rahatlıkla pıt diye zarar verebilecek kişilerin... ...nedense hep böyle durumlarda aman tanrım ne kadar haklı söyledi devlet deyip devletin yanında yer alıyor olması. Hı hı. Yani Master'da, Visa Card'da, PayPal'de, Apple'da çok değişen bir şey yok. Hiçbir suçlamıyor. var. Henüz herhangi bir Olması suçlama olmadı. O, evet, ekmiyor tabii. Kötü amaçlarla kullanılmıyor. Amca size Apple diyebilir miyim? Valla isteyen istediği <gülüyor> diyor da olan en nihayetinde yine işte bize oluyor. Bu yapın kaçıncı kapattırdığı site, fortan özellikle artık saymakla bitmiyor gerçekten. Bu arada teşekkür ve takdirlerimizi iletmek ve hatırlamak lazım. Peki bitiriyoruz artık. Birazdan savaş ve barış okumaları var. O zaman bize de veda etmek düşüyor. Earl Hines'den bahsedecektik, çalacaktık ama vaktimiz kalmadı. Dolayısıyla hepinize günaydın diyorum. Günaydın. Günaydın. günaydın. Müzik